Agos Saati Haftalık Agos Gazetesi'nin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın. 5 Ekim, cumartesi, yağmur, soğuk, Allah, çok sabah 9 ya. ve evet. Tam radyo ben dinlemeni, dinlemeni <gülüyor> Mikrofon başındayız Hepinize günaydın. Radyoya gelmek zor oldu ama dinlemesi kolay yani evde çıkmıyordur insanlar. Evde, araçta artık her evet. neyse, yolda her kim varsa bizi dinliyorsa... ...herkese selam olsun. Bu hafta yine dolu bir gündem var. <gülüyor> Zaten kaçınılmaz olarak... Evet. Işte ...süremiz kadar gündem <gülüyor> hazırlıyoruz. Gündem dolu. Yani evet. Doldurmaya çalışıyoruz. Yani. Evet, gayesi daha dolu ama... ...bizde bir buçuk saat içerisinde... E, ...Türkiye'ye... ...Agost'un penceresinden bakmayı deniyoruz... E, ...bu mikrofonlarla, açık radyoda. Ve bugün... Aslında Kasım'a dair bir konuyla başlayacağız. Evet. Tam bir ay sonra bugün e, ayın beşi olduğuna göre iki, üç, dört Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan ve Türkiye için hepimiz için ufuk açıcı niteliği olacak olan bir e, konferansı konuşmak istedik e, programın girişinde. Evet. Müslümanlaştırılmış Ermeniler konferansı. Bunun ee, Müslümanlaşmış değil de Müslümanlaştırılmış kısmı parantez, parantez içine. içine alınıyor ki e, buradaki e, irade mi tercih mi dayatma mı mecburiyet mi hayatta kalma e, fırsatımı e, her nasıl görüldüğü Müslümanlığın e, her veçilesiyle e, gündeme gelsin diye çünkü Türkiye'nin gerçekliğinde yakın zamana kadar pek de görünür olmayan ama özellikle Hrant Dink'in 2007 yılında bir suikaste kurban gitmesinden sonra e, hepimizin dikkatini çekecek şekilde, ilgisini çekecek şekilde e, büyük ölçekte görünür olan bir olguyla karşı karşıyayız. Evet. Bu olgu sadece Türkiye'de görülmez değildi. Ermeni dünyası içerisinde görülmez bir orguydu. Diyaspora'da da bu konuya e, hiç değinilmezdi, konuşulmazdı. Yok sayılan bir akademik şeydi. Akademik alanda da e, pek çalışma yoktu. Yani son birkaç senedir var. Özellikle zaten. evet. Ama son yıllarda doğal olarak bu e, ifadenin, ortaya çıkışın, görünür olmanın doğal bir yansıması olarak... ...akademik dünyanın da ilgisini çekti. Bu konuda araştırmalar günden güne çoğalıyor, yayınlar çoğalıyor. Evet. Ve ee, bir konferans bütün bunları yan tamam. yana getirebilecek. Üç gün boyunca bu konuyu irdeleyecek. Toplam 51 akademisyen galiba sunum yapacak bu konferansta. Evet, bahsedelim <gülüyor> kısaca. Haftaya tabii şey, paket damgasını vurdu demokratikleşme paketi. Ee, aslında tabii bu demokratikleşmenin altını doldurmak açısından da... ...yani Türkiye açısından bu ruhu kavramak açısından da önemli bu konferans... Ee, Granting Vakfı'nın girişimciliğiyle Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nün de desteğiyle Malatya Hayder'in e, de işbirliğiyle yapılacak bu konferans. Kasım ayının başında senin söylediğin gibi gerçekleşecek. E, evet, 200, Boğaziçi 200, Üniversitesi'nde olacak değil mi? Evet, evet aldatılım salonunda 200 bin e, Müslümanlaştırılmış, yani soykırımdan kurtulmak için Müslümanlaşmış mı, Müslümanlaştırılmış mı artık her neyse nasıl tarif etmek gerekiyorsa bu sayı büyük. Yani bu kadar Ermeni olduğunu düşünülüyor. Dolayısıyla e, tabii pek çok insan e, Müslümanlaştırılmış Ermenilerin aslında torunları. E, yeğeni, bilmem akrabası şeyi yani Türkiye'de böyle bir gerçeklik de var ve konuşulmuyor. Son birkaç senelir konuşuluyor sadece. E, tabii üzerine söyleyecek çok şey vardır. De Söylenmesi gereken de çok şey vardır. Ben e, sadece akad akademik alanda değil e, edebiyatın da ...bu meseleye sahip çıkmasını isterim. Edebiyatın, Edebiyatın sinemanın, sinemanın... ...nitekim böyle girişimler de oldu. Ben mesela İz diye bir film izlemiştim. Bir Kürt filmiydi. Türkiye'de çekilmiş bir Kürt filmiydi. Bu temayı işliyordu film. Yani yaşlı bir kadın. Ve ancak ölmesine yakın... ...oğullarına, oğluna Ermeni olduğunu... Öldüğünde Ermeni mezarlığına gömmelerini, kendi köyündeki Ermeni mezarlığına gömmesi gerektiğini söyledi. Evet. E, film bunun hikayesiyle hakikaten kadıncağız öldü çünkü. Ağır bir hastalıktan müzdaripti. Beyin tümörü. Hı -hı. Bu teşhis edildikten sonra kadın hissetti ya uzun yaşamayacağını. O ona basiyet etti. Evet, İstanbul'da yani. yaşıyorlarken beni dedi memlekete götür. Hı -hı. Memleket dediği e, Batman'da bir yerde. Bir tren yolculuğu. Evet. Yolda öldü kadıncağız zaten memlekete daha varmadan ve adam onu metruk dağ başında bakımsız kalmış bir mezarlıkta defnetti annesini. Evet bu konu pek çok roman yazılır, pek çok şiir yazılır, pek çok şarkı yazılır, film çekilir ve tabi anlaşılması, algılanması, sahiplenmesi meselenin bu şekilde daha kolay olur tabi. Akademik çalışmalar bunun yolunu açıyor. Bir, bir de şu 200 bin rakam benim dikkatimi çekti ee, Gökhan. Burada aslında biz gerçek sayıyı Tabii, asla bilemeyeceğiz. Evet, Belki devlet bilecek ama devletin bildiği sayı da yarıltıcı olacak. Çünkü şu an itibariyle biz bu insanlara vay sen Ermenisin deme şansına sahip değiliz. İnsanlar kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlayacak. Evet. Ancak ben Ermeniyim ya da benim dedelerim Ermeniydi. Ben şimdi o kimlikle ilgileniyorum, öğrenmek istiyorum, tanımak istiyorum diyenleri göz önüne alabiliriz bu anlamda. Yoksa bu insanlar takdir edersin ki üçüncü nesilden veya dördüncü nesilden bahsediyoruz evet. şu anda İslamlaştıktan sonra. Eğer 1915'te İslamlaştılarsa bundan öncesinde de benzer hareketler olduğunu biliyoruz. 1895'te veya daha da öncesinde Hı -hı. bazı bölgelerde insanlar topluca din değiştirmişler. Salt memleketlerini koruyabilmek için ee, orada kalmışlar bu anlamda mesela hemşinlilerden bahsedildiğinde 300 yıla kadar giden bir din değiştirmeden bahsediliyor. Ee, ama daha kitleselinin muhtemelen 1915 sonrası olacağını düşünürsek oradan bir de dört nesil geçti. Evet. Bu geçen dört nesilde insanlar hakikaten o asimilasyonu gönüllü olarak içselleştirdiler büyük bir kısmı. Ve bugün mümin Müslümanlar olarak yaşıyorlar. ...kendilerine Ermeni denmesinden... ...rahatsız oluyorlar. Ama eğer... ...aynı yerde yaşıyorlarsa... E, ...toplumun hafızası böyle şeyleri... ...hiç unutmuyor. Üç nesil sonra... ...dört nesil sonra. Ortaya çıkıyor. Adam hacca da... ...gitmiş olsa, camiye... ...herkesten önce de gitmiş olsa... ...gavurun Osman diyorlar. Hangi hmm. Osman, gavur Osman. <gülüyor> yani bu etiketten kurtulmak... E, ...göre de mümkün olmuyor. Evet. Belki de o... Yüzdendir, e, biraz da ...doğuda bu tür insanlar... Aşını milliyetçi refleksler de gösterebiliyorlar. Mesela MHP kadrolarında bunlara çok rastlanıyor. Evet. Bu ilginç bir şey. Doğru, doğru. Doğu illerinde MHP örgütlenmesinde bakıyorsun ki hep öncülüğü çekenler dönme Ermeniler olabiliyor. Hı hı. E, Kemalist Ermeniler diye bir olgu var. E, yani benzer dinamiklerden çıkıyor sanırım. O e, eğitim mikrodatımızın başarısından evet, yani... kaynaklanıyor. Çünkü Kemalist Ermeniler o Kemalizmin... E, kendilerini ezberletilen modernist yanına çok inanmışlar. Kemalizmin batıcılık, batının çağdaşlık, çağdaşlığın modernizm olduğu hı hı. gibi bir e, algı üzerinden Kemalizmi benimsemişler. Yoksa ideolojik olarak değil ama e, o kalıp hepimiz o tedrisattan geçtik. İşte Osmanlı gericilikti, padişahlık gericilikti, Cumhuriyet ilericiliktir. Modern Türkiye'yi kuracağız Cumhuriyet'le beraber. Hepimiz o ezber. Hiç... E, farkına varmadık ki yıktığımız Osmanlı kurulan Cumhuriyet'ten çok daha ileri bir uygarlık düzeyiydi aslında. Onu içbirimiz farkına varmadık. Ee, öyle buldozer gibi bir eğitim sistemine e, maruz kaldık. Algımız ona göre gelişti. Bundan etkilenip de Kemalizmi modernizm olarak algılayan çünkü hakikaten söylem olarak öyle bir yanı var Kemalizmin ama bu modernizm ancak gerçekleri halının altına süre, süpürerek temin edilmiş bir modernizmdir. Hiçbir zaman sağlıklı bir temizlikle arınmayla moderni kucaklamak değil. Yani peçeller olsun yeter ki kamusal alanda olmasın. Hı -hı. Yeter ki görünmez olsunlar. Akademide biz onlarla karşılaşmayalım. Köyünde, dağında, bayrında feodalite istediği kadar kalsın bizi rahatsız etmez. Zihniyetli bir modernizmdir bu. Hı -hı. Evet tamam bu konu çok uzun <gülüyor> Bu konu, bu konu, konu çok geçir. uzun Bir saatler boyunca bu konuya dair konuşabiliriz Ama gündemimiz evet, ağır daha, ee, Gündemimiz evet, ağır evet, Hemen başka bir röportaj Berç Arabian'ın Fotoğrafçımız Berç Arabian'ın yaptığı bir röportaja geçeceğim Bu daha eğlenceli bir konu Çok güzel bir röportaj ee, Fotoğrafçı Obama'nın fotoğrafçısı Scott Fenchian'la yaptığı bir röportaj Aslında Obama'nın fotoğrafçısı Bir etiket Yani çok iyi bir fotoğrafçı kendisi Farklı meselelerle uğraşıyor Obama'nın ilk kampanyasında 2008 yılında seçim kampanyasında çalışmaya başlamış. Daha doğrusu bir foto muhabir olarak çalışmaya başlamış. Yaptığı kaliteli işlerden dolayı da <gülüyor> ikinci kampanyasında e, Obama bu sefer gel benim fotoğrafçılığımı yap demiş. Yani Obama için ücretli çalışmaya başlamış. Obama'nın da eşine sarıldığı e, Obama var, çiftinin abi. o meşhur fotoğraf kendisine ait. E, kendisi Ermeni bir babanın İrlandalı bir annenin kızı. kızı. İlginç bir karışım. E, Baba tarafının büyük babası vakıflı köylü, büyük annesi Harputlu. Bir fotoğrafçı yani kaliteli bir fotoğrafçı nasıl olur, nasıl bakar dünyaya bunu anlamak istiyor. Ben çok beğendim röportajı. Gerçekten bence okunması gereken bir röportaj. Vakıflı ver. köylüler tüfekçiyen soyadından mutlaka bir şey çıkaracaklardır. Orada çünkü insanlar birbirlerini tanıyorlar halen. E, ...Salt Vakıflıköy'de dediği ...civardaki toplam yedi köy şu anda... ...artık altısında hiç Ermeni yok gibi... E, ...ama herkes e, tanıyor... ...istibat halledeler... ...mutlaka bu tüfekçiyenin... ...kim olduğunu bilen birileri vardır... E, Vakıflı köyde Ermeni. Evet... E, ...benim ilgimi çeken... ...yani Scott'la ilgili ilgimi çeken... tabii muhabirlik aslında... ...o dramatik olma, olanı... E, ...yani en beter anı yakalamak da aslında foto görevidir. Bu, bu refleksleri bu şekildedir. Yani bir bölgeye gittiği zaman ya en mutlu kareyi ya en mutsuz kareyi yakalamaktır e ilk refleksleri. Ben böyle yapmıyorum diyor. Yani kendimi onların hayatından koparmıyor. Onlarla beraber yaşıyorum. E, o dibe vurmuş insanların tekrar e, yükselme tekrar ayağa kalkma sürecini fotoğraflamak istiyorum diyor. Onların hayata tutunuşlarını yani onların yaşadığı en beter an değil, Hı. ondan sonra hayatlarının nasıl geliştiğini, nasıl ayağa kalktıklarını, nasıl yaşamaya devam ettiklerini göstermek istiyorum diyor. Bunun için Mısır'a, Suriye'ye, Lübnan'a, Filistin'e, e, Filistin Gazze'ye... 4 yani, yılını Gazze'de evet, geçirmiş. Bu da yani, bu söylediğini tanımlıyor. Yani normal bir fotoğrafçı da Gazze'ye gider ama işte bir hafta kalır Gazze'de, alacağı evet. kaleleri alır. Ya bir çatışma anında gider, ya da bir içinde gitmişse, işte bir hafta iki hafta. Özellikle fotoğrafinin, evet görevi budur yani. Ama dört yıl tam da bu dediğine evet. işaret ediyor, yani yaşamın içinden belge çıkarmak. Şu anda Ermeni diasporası diye bir proje yürütüyor, bir süredir. Fakat diaspora deyince kendisini tabi hayata böyle bakan birisinin diaspora tanımı da farklı oluyor. Yani şimdi birçok insan Türkiye'deki Ermeni diaspora olarak görmez. Ya da Ermenistan'dakileri kendisi Ermenistan'dakileri bile Diyaspora e, kategorisine sokup onların yaşamını karelemeye çalışıyor. O, di, yani Ermeni kültürün ortak e, noktalarını bulup fotoğraflamaya çalışıyorum diyor bir yandan yani. Diyaspora anlayışı da bu şekilde. O dediği çok doğru ben onun tanığıyım yani e, Sasundu bir Ermeni için 1915'ten sonra Ermenistan'a gitmiş Sasundu birisi için Ermenistan halen diasporadır. Halen vatan, memleket Sasu'nun e, dağlarıdır. Evet. Batman'ın, Bitlis'in dağlarıdır halen memleket. Evet, çok güzel röportaj. Bence e, alın Okuyun. Yani gerçekten ben kendisinden. Bir e, şarkı arası verelim. Evet, bir müzik arasına, müzik arasına arası gidelim. Verelim. 15 dakikamızı geçirmişiz zaten. E, pa paketi atıfla o zaman e, Mehmet atlıdan, Şino Nino dinleyelim. Peki. <gülüyor> Sen yine o vireto mameyim sen yine vireto çünüm versneken asaken senin âlemi perişan o sırrın şeyi virimi madurepe ben gelme cebine ne asa ne rojim ne asa ma urdij perişan, sabkı, sabkı, sabkı, sabkı, sabkı, Shino, shino, shino, shino, shino, shino. Zori mis shino, zelamish kien. Abassim ramano, nino, no, nino, no, nino, no, nino, no, nino. Howuneman nino. سافوکی سفوجی سفوجی گل هم اتاره سفوجی مرفانی مم چافو وقتی می ریشم مم مشو مشو مشو مشو کی تو می ریشم زرمش Was im Ruhmanno ninno ninno ninno ninno ninno Daune man ninno dochambitsume vano onji zen wa mitan ko chini ni ni sheri ni sheri dasu man van go zangamushiyenna Was im Ruhmanno وانی وانی von leben ni wann von von Evet, tekrar beraberiz Radyo Agos'ta. Ee, bu bölümümüzde manşet haberimizi ve e, paket dahilinde diğer konularımızı ele alacağız. E, tabii hafta paketle geçti. Biz evet. <gülüyor> Agos olarak paketin başka bir yerinden tutmaya karar verdik. Tabii diğer konuları sıkça konuşuluyor. Ee, ana dilde eğitim meselesi. Tabii Kürt Sonu ile alakalı diğer e, mesela seçim sisteminin değişecek olması ki çok önemli, somut bir gelişme. Yani tabii üç ihtimal verdi Başbakan. Evet. Dar, daraltılmış bölgeler dahilin barajın düştüğü bir sistem tabi yani olduğu de, gibi de şöyle. kalabilir bir ihtimal olarak evet onunla tabi bakın <gülüyor> olduğu gibi de kalır şey yani değil. <gülüyor> yani ihtimal olarak <gülüyor> <gülüyor> seçenekler arasında bu da var değişmesini istiyorduk ama işte, değişmemiş evet, de, de bir seçenek aslında güzel yani Bakın felsefi açıdan yani şey durum ilginç ve güzel de tabi pratik olmuyor Mahşedimiz eşitlik vaadi pakette kalmasın. Eşitlik vaadi derken nereden bahsediyoruz? 2009'da ilk açılım süreci başladığında ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonu, ayrımcılıkla mücadele yasası ve eşitlik komisyonu diye bir şey bir komisyonun kurulması tasarlanıyor. En azından Vehi bir 얘기 değil mi? Bu Avrupa'da örneklerini gördüğümüz bir durum. Komisyon da böyle yasadır. Oradaki komisyonlar bir yasaya e, yasal dayana var, yasaya dayanıyorlar. E, böyle bir komisyonda ayrımcılığa uğradığınızı düşündüğünüz her e, vaziyette e, gidip bu komisyona danışıyorsunuz, e, so, sonuç almaya çalışıyorsunuz. Bu ya yani bir tür ombudsmanlık gibi sorunu çözmeye çalışıyor bu komisyon. E, fakat sorun çözülmezse artık e, mahkemelere başvurabiliyorsunuz böyle bir süreç. Ombudsmanlık ama sadece bireyden ve e, devlet arasında bir köprüyken bu daha geniş daha devlet. geniş bir kavram değil mi? Evet. Şimdi bu demokratikleşme paketinde tekrar ortaya çıktı. Yani Başbakan tekrar bu komisyonu e, telaffuz etti, gündeme getirdi. E, tartışılması da gerek. Ne kadar gerçekçi oluru var mı? E, ne kadar mümkün Türkiye'de? Bunlar tabii ayrı meseleler. Bu tabii Kürt sorununun çözümü için de e, Türkiye'de bir... ve Avrupa'da da ve dünyada da aslında, sadece Türkiye'de değil. Yani e, bana bu konuyla geliyor ki niyet çok somut, e, ne yapılmak istenmesi çok somut, ama bunun araçları e, kolay kolay da somutlaşamayacak her yani ne kadar komisyonlar önerilse, yargı süreçlerinden destek beklense, umut beklense, esas mesele. Zihniyetlerde, yaklaşımlarda, toplumsal yaklaşımlarda, devlet aklının yaklaşımlarında... ...ve onu aşmak çok düzenlemelerle, yasalarla falan pek sağlanamıyor. Tabii bu meselenin siyasi olarak çözülüyor olması evet. lazım. Evet, eğitim mi? olarak çözülüyor olması lazım. İnsanlara bir şeyleri öğretmek lazım. Yoksa ırkçılık, ayrımcılık, nefret kavramları... işte. İslamofobiyi görüyoruz batıda evet. e doğuda e, Hristiyan düşmanlığını görüyoruz hep bir öteki üretme halini görüyoruz bütün bunlara karşı Avrupa birliği bir etik olarak sanki bunları tasarlıyor ama e, gene de bir Müslümanı polisin katletmesine engel olmuyor bu toplum içinde bile. Ya da dazlakların oylarının artmasına engel olmuyor. Aynen bunu siyasetten, ekonomiden bağımsız düşünemiyorsunuz tabii ki. Bu Bütün bu unsurların aslında beraber olması lazım, beraber hayata geçmesi lazım. Yani tek başına bir komisyonun kurulacak olması tabii ki e, ülkede çok az şey değiştirecektir. E, en azından zihniyet açısından, zihniyetlerin değişmesi açısından çok az şey, çok az yol kat edilecektir. Fakat e, bu paket dediğimiz mevzu yani tabii paket bana göre komik bir kelime tabii ama demokratikleşme dediğimiz... Süreç bunları kapsıyor bu tür komisyonları da kapsıyor bir yandan ana dilde eğitim varken böyle bir komisyon eşitlik komisyonun da olması gerekir eş zamanlı olması gereken şeyler merak edenler olacaktır yani somut adım atıldı mı bu konuda diye ben şunu öneriyim ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan kaldırılması kanunu taslağı, sivil inisiyatif sivil bir girişimle hazırlandı böyle bir rapor da var. Genişçe bir rapor ne olduğunu yani bu komisyonun ne anlama geldiğini, e, ne işe yaradığını e, öğrenmek isteyenler bu taslağı inceleyebilirler. Evet gazetemizde... Gazetemizde Nurcan Kayı'nın e, açıklamaları, açıklamaları var. Var. Evet. var. Bunu tabii Kürt sorunu bağlamında da önemli görüyor Nurcan. E, tabii ki önemli. Mevzunun kaynağı bir anlamda eşitsizlik, ayrımcılık. Tabii pek çok meselenin kaynağı bu. Dolayısıyla... Ee, dediğim gibi bu taslağa bakıp e, işin aslında özünü anlayabiliriz. Zaten şu sıra Türkiye'de demokrasi veya insan haklarıyla ilintili yer başlık bizi kaçınılmaz olarak Kürt sorununa götürecektir. Çünkü bunların gündemleşmesi de Kürt sorunuyla ilintili bir evet, şey. Evet. İkisi paralel gitti, o onu üretti, o onu anımsattı, gündeme taşıdı. Böyle ki... <gülüyor> uzun bir yol var müşter. Evet, iki, i̇kinci manşet yani paketle alakalı olarak ikinci e, gündeme getirilmiş. Andımız Andımız meselesi evet. Burada e, da çok ilginç. Kenan var. Çayır e, la konuştuk da kendisi eğitim ve ders kitapları üzerine bir sürü çalışma yapmış. E, önemli bir akademisyen. E, kendi görüşlerini aktarıyor. tabii andımız e, zın azınlık okullarının okunduğunu bilen çok az kişi var. Yani bunu söylediğiniz zaman bir Rum okulunda, Ermeni okulunda ya da, da diğer azınlık okullarında andımızın okunduğunu söylediğiniz zaman... ...ben arkadaşlarıma söylediğim zaman bu tabii seni <gülüyor> Aa öyle mi gerçekten falan diyor. E, Türk'üm doğruyum, çalışkanım falan filan yani. Bunun okunması tabii yani işte, yeteri kadar absürt. Ama Burada çok hoş de... bir örnek de var değil mi? Bir Kürt çocuk ayağını kaldırıyormuş Evet sol ayağını kaldırmış. Içiyorum, şimdi <gülüyor> <gülüyor> ve balantımda <gülüyor> kalmayayım diye. <Evet>. Sayılmaz, <gülüyor> Sayılmaz diye böyle diye... şey yapıyor. <gülüyor> Tabii şey eğer e, ben tabii bir tırnak içinde Türk olarak yetiştiğim için ama ailemden farklı bir e, bakış açısı kazandığım için böyle bir travma yaşamadım. Yani e, Türkler için daha doğrusu yaşadım ve bunu atlattım diyebilirim. Fakat e, ailesinden böyle farklı bir bakış açısı, daha geniş bir bakış açısı kazanmamış olanlar tabii e, daha uçlara e, yönelebiliyorlar Türklük konusunda, milliyetçilik uh -huh. konusunda. Ee, bir se sim ...sembolik olsa da önemli bir şey... ...andımızın kaldırılması... ...sembolin sembolik ötesinde fakat önemli... Ee, ...bunu söylemeden geçelim... ...önemli ki. olsa gerekir ki... E, ...yani bunu e, hazmedemeyen... ...bir haydi ses çıkıyor... ...ulusalcı cenahtan, faşist cenahtan... ...bir haydi tepkili ses çıkıyor... ...yani dünya ayaklarımızın altından... ...kayıyor manasında... Evet. ...değil mi böyle marşetlere... ...çok rastladık bu geçtiğimiz hafta boyunca... Evet. Andımız için platformlar oluşturuldu. Sağda solda andımızı <gülüyor> dinlerden okuyan insanlar çıktı. Öyle ki anlamlı demek ki önemli bir iş. Evet. Üçüncüsü eğitimde değişmesi gereken zihniyet evet. diyoruz. Nora Tataryan sözlü tarih atölyesi yürütüyordu. Ermeni Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenleniyordu. 12 kişiyle görüştü. Eğitim sistemi çarpık. E, ...durumu... ...bu bir kitaba dönüştü... ...biz o konuya daha gelmedik... gelmedik evet. ...kendisi Kanada'da yaşıyor... ...ben görüştüm dün... E, ...nasıl aktarabiliriz diye düşündük... E, ...ve onun e, onunla bir telefon görüşmesi yaptık... ...ses kaydı aldık... ...onu şimdi dinledik içerisinde. ...kendisi anlatsın... ...ben anlatmayayım... ...çok güzel... ...evet dinliyoruz... ...nurata ee, tarihini... ...biz o konuyu daha görmedik... Ee, ...Ermeni Kültür Derneği'nde yapılan... ...Sözlü Tarih Etölyesi'nde... ...gerçekleştiren görüşmelerden... ...bir seçki aslında...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 Ee, yani bu herkes için değişik ve özelleşmiş şekillerde e, işliyor. E, i̇şlediğini görüyoruz bu sistemin. E, mesela Ermenilerin ana dilde eğitim hakları var ama Ermeni tarihi okutma izinleri yok. E, tarih, vatandaşlık gibi dersler e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e, atanan öğretmenlerce veriliyor. Müdür yer başharbis diye bir denetim mekanizması var. E, Kürtler ise senelerdir temel hakları olan ana dilde eğitim için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 Ee, bu nedenle de hani devletin bu konuda köklü değişikliklere gitmesi gerek ama bunun yanı sıra kişilerin kendi ağzından nelerin aksadığını duymayı da e, önemli buluyorum. E, biz o konuyu görmedik de e, böyle bir çabanın ürünü diyebilirim. Radyo Agos. Ξένα, σε μα, για λίγα να και σε μα, μακριά από μου, ο και στο Για ζητεί νυχτώνι, φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις χαρά μου, πάρτης ελπίδες μου τα ονειρά μου, γρήγορα ναρθείς πάλι κοντά μου. Ο oh, oh, oh, το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνι για λιμάνι αξέμα. Ξέμα, για λιμάνια, του σε μα για λίγα νιάκσε μα μα σίτου μου και σε μα μακριά κάθε ώρα για μένα θα της ξενιτιάς ο πόνος Φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις χαρά μου πάρ ελπίδες μου τα όνειρά μου γρήγορα να έρθεις πάλι κοντά μου oh, oh, oh. το πλοίο θα σ' αλφάρει για λιμάνια ξέμα για λιμάνια ξέμα ya liman yakşama, ya liman yakşama, ya liman yakşama. Evet Pakrat abi gemi yabancı limanlara yayken açıyor. Evet biz empetik odin dedik. Empetik dedik. Gemi liman yayken açmak derken konuğumuz evet. Kenan abi. <Gülüyor> Kenan, Kenan <abi. gülüyor> dedik de benim kendisiyle bir buçuk senelik yaklaşık bir tanışıklığım var. Ağos'ta yeni başladım. Ağustos'ta çalışmaya yeni başladığım dönemde benim yaptım e, ikinci röportajdı sanırım. Bir arka sayfa röportajydı. Kendisi bir e, kıyı balıkçısı, geleneksel yöntemlerle balıkçılık yapan bir kıyı balıkçısı. O zaman tabii e, denizleri nasıl kurtarız? Bu balıklar nasıl çoğalacak? Lüfer yiyecek miyiz? İşte palamut yiyecek miyiz? vesaire Gibi böyle bir şeyle e, gittim karşısına. Tabii. E, ...beklediğimden farklı bir insan buldum. Kendisi oldukça sıra dışı bir... E, ...kıyı Balıkçıydı. balıkçısı. <gülüyor> oldukça sıra dışı bir balıkçı. E, arkadaşlığımız ilerledi. E, tabii biz Agos olarak da... ...denizlerde olan bitene... ...bunun tabii... ...kıyı balıkçılığı deyince tabii... ...aslında basit bir mesele değil. Çok e, önemli. Toplumsal... E, ...çağrışımlar olan... E, ...etkileri olan bir mesele. E, bunu... Sıkça ele aldık. Ee, yeşil da Agos'un hassasiyetlerinden evet, evet. biri değil mi? Çevreyle ilgili sorunlarımız şu bu. Agos'un sayfalarında fazlaca değindiğimiz evet. alanlar. En sonunda da Kenan abi gelsin bize e, nedir mesele anlatsın diye e, çağırdık kendisini. E, sana verim Kenan abi. Şimdi e, gel balilerden bahset istersen başta. Kendinden bahset. geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği açılımı. Türkiye'de balıkçılık sorunları dendiğinde çok uzun yıllardır iki temel nokta konuşuldu. İşte bu balıklar bitiyor. Bu balıkların bitmesinin sebebi denizlerimiz kirleniyor. Denizler kirlendiği bir süreçte de avcı filosu çok. Bu nedenle yeterince balık avlanamıyor ve bu işten yeterince para kazanlamıyor. Bu kümülatif bakış balıkçılık sorunlarını aslında temelden çarpık bir mantığı yansıtıyordu oysa balıkçılığın gerçekleri bunlardan çok daha farklı şeylerdi evet bunlar balıkçılık sorunlarımızın e, önemli ayakları ama e, balıkçılık sorunlarımızı hem ülkemizde hem dünyada tanımlayan temel e, noktalar buraları değildi e, balıkçılık dediğimizde e, nerede okudum nerede bir yerde okuduyordum denizler bizim ekmediğimiz tarlalarımızdır diyorlar Doğal süreçler üstünde, sonucunda oluşmuş canlı suçul kaynaklardan bahsediyoruz. Yani biz bunların var olması için hiçbir şey yapmıyoruz. Ama avcılık ve toplayıcılık yöntemiyle de denizden gıda çıkarıyoruz, bu gıdayı pazarlara taşıyoruz. Balıkçılık sanayi devrimiyle birlikte endüstri, endüstriyelleşmeye başlamıştı bir sektör aynı zamanda. Ama tarih boyunca balıkçılık dediğimizde bizim anladığımız geleneksel kıyı alanlarında, geleneksel kıyı topluluklarının hem kendi nafaka balıkçılığı hem kendi gıdalarının temini, hem de bunun fazlasını pazarlara taşıyıp e, satarak ya da değiş dokuş yaparak diğer gıdaları temin ettiği e, bir sosyoekonomik yapıdan ve e, kültürel bir olgudan bahsediyoruz. Balıkçılık dediğimizde temel anlamımız gereken, bugün önümüze e, konmuş devasa bir gırgır gır gemileri, devasa bir trol gemileri değil, dünyanın... E, Büyük çoğunluğunda e, dünya balık istihsalinin ne yazık ki bizim ülkemizde oranları böyle değil. Yüzde 35-40'ına hala bugünkü gelişmişlik düzeyine rağmen ya, yapan e, çok geniş bir toplumsal kesimi bahsediyoruz. Bizdeki oran e, ölçülüyor en azından böyle bir bilginiz var mı? E, kayıtları doğru var, olduğunu varsayarsak e, filonun yüzde 90'ını temsil eden, Geleneksel kıyı balıkçısı toplam avdan %10'luk bir pay dilimine sahip. E, 2000 tekne ile e, filonun %10'luğu temsil eden e, endüstriyel avcı dediğimiz grup toplam avcılığın e, %90'ını elde ediyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalamalarında %24-26 seviyelerinde değişiyor. Dünya ortalaması da %30-35 seviyelerinde değişiyor. Gelinek serbayayı kıyı balıkçısının toplam aldığı avdan... Yani bu. önemini hemen böyle kısaca bir cümleyle araya girerek Fakat tabi de aktarayım. Kıyı balıkçılığı bir sermaye birikim modeli değil. Yani bunun için hı hı. yapmıyorlar sermaye geliştirmek için. Yani zenginliklerini arttırmak için yapmıyorlar. Bunlar geçimlik, kendilerini geçindirmek için yapan insanlar. Fakat gırgır gır balıkçılığı yani bildiğimiz o büyük teknelerle yapılan bir, bir iş. Yani buna sermaye yatırıyorlar, bir yatırım yapıyorlar ve karşılığında para kazanmak istiyorlar. Dolayısıyla bizim yani bir fabrikadan farkı yok. Ee, çevreyi bir fabrika nasıl sömürüyorsa, kendi bulunduğu çevreyi nasıl kirletiyorsa bir nehri, bir denizi e, ya da oradaki yaşayan canlıları, kuşları, böcekleri nasıl etkiliyorsa bu gırgır gır balıkçılığı da bu şekilde Etkiliyor. Yani nasıl ki fabrika bacalarına filtre takmasını öneriyorsak bir bir yandan böyle çevre boyutu var bir yandan da e, insanlar geçimlik mesleklerini kaybediyorlar bu arttıkça. Yani gırgır balıkçılığı arttıkça kıyı balıkçılığın sayısı azalıyor bu insanlar bu işte geçiniyorlar işleri bu e, toplumsal etkileri de oluyor buradan da önemli. Kıyı balıkçılığı, kıyı balıkçılığı dendiğinde zaten aklımıza hemen bununla geçinenler değil de amatör balıkçılar geliyor değil mi? İlk önce o köprü üzerinde çünkü yani? ya amatör balıkçılar ee... kavramını çağrıştırıyor bize. Evet, zaten. Aslında unuttuk tabii kıyı, kıyı bir, bu geleneksel balıkçılığı. E, burada bir, yani itirazda uygun kelime değil de bir düzeltme yapayım. E, evet Türkiye'de bu anlaşılıyor ama... E, esas kast edilen koastal yani kıyı bandında geleneksel ticari balıkçılık yapanlar kıyı balıkçılığı bizim ülkemizde ne yazık ki bu kavramı da oturtmak diye bir problemimiz var kıyıdan avlanan amatör arkadaşlarımız anlaşılıyor onların genel olarak amatör avcı olarak tanımlanması doğru olan bu kavram kargaşası çünkü balıkçılık yönetimi Problemlerini çözmeye başladığımızda başımıza iş açıyor. Ben e, senin söylediğine bir küçük eklenti yapacağım. Burada şöyle bir algı doğurmayalım. Biz denizlerden bir tek balık aldığımızda stoğu bir balık eksiltiriz. E, bu anlamıyla e, geleneksel balıkçıyla e, endüstriyel avcı arasında bu anlamıyla bir fark yoktur. Fark şuradadır. Geleneksel balıkçılığın av metotları, av araçları... Endüstriyel avcılığın al av metotları, av araçlarına göre daha seçicidir. Diyelim ki içinde bulunduğumuz koşullarda e, zarar verme başladı. Çok küçük müdahalelerle, göz açıklıklarıyla, ağlarda göz açıklıklarıyla, yoltalarda iğne boylarıyla oynayarak hemen bunu müdahale ederek düzeltebiliriz. Ama endüstriyel avcılık söz konusu olduğunda bu böyle değildir. Bu böyle değildir. Bir gır gır av aracında seçicilikle çok fazla oynayamazsınız yani işte üç boya ayırabilirsiniz belki en fazla üç tane yapabilirsiniz ama geleneksel balıcılık da böyle değil endüstriyel avcılık aşırı makine gücüne ihtiyaç duyar geleneksel avcılık kol gücüne dayanır düşük yoğunluklu makine gücüne ihtiyaç duyar endüstriyel avcılık çok aşırı enerjiye ihtiyaç duyar geleneksel avcılık çok düşük enerji tüketimiyle bu işi yapar Endüstriyel avcılık demin Gökhan'ın da vassettiği gibi günümüzde bir sermaye birikim modelidir. Avrupa borsalarında kote olmuş hisse senetleri kote olmuş balıkçılık şirketleri vardır. Ama endüstriyel balıkçılık değil toplumsal istihdamı sağlayan ben şöyle bir örnek vereyim belki daha iyi anlaşıılır. Bizim ülkemizde 12 metre altındaki ticari ruhsatlı tekne sayısı denizlerde 16500 civarındadır 12 metrenin üstündeki ticari ruhsatlı tekme sayısı 2000 civarındadır bir yanda 15.000 balıkçı ruhsatı üç kişiyle çarptığınızda çalışanı işte 40.000 beslediği nüfus açısından 150 200 bin kişiden bahsederiz yan sektörleri buna katmıyorum Yani bu balıkçı Fa para kazanan ikinci üçüncü, dördüncü o. alanları koymuyorum ama diğer yanda e, çok kötü çalışma koşullarında, bizim ülkemizde özellikle çok kötü çalışma koşullarında, sigortası, sağlık sigortası, ihtiyarlık sigortası kapsamı dışında bugün endüstriyel avcı teknelerindeki sigortalı personel sayısı 4-5'tir. Oysa çalıştırdığı insan sayısı ortalama 20 civarındadır. Bu tekme, büyük teknelerde bu 30-35'lere varır bu sayı. E, bir rakam vardır ama bu işin bir başka önemli ayağı daha vardır. Kapitalizm geliştikçe kentler büyüdü, kentler büyüdükçe deniz sıradan bir turizm metası haline dönüşmeye başladı. Oysa geleneksel, geleneksel balıkçılık kentleri denizlere bağlayan en sağlam kültürel köprüdür Da aynı zamanda. Biz denizde ne olup bittiğini geçmişte küçük balıkçılardan anlardık. Küçük balıkçılardan öğrenirdik havayı, mevsimin nasıl geçtiğini, sezonun nasıl gittiğini. Bugün günümüzde e, medya bildiği kadarıyla kentleri bilgilendirmeye çalışıyor. Ve giderek medyanın da e, ilgisi azalmış durumda. Gerçi biz son iki senedir gayet mutluyuz. E, medyanın gözünü denizlere, balığa ve balıkçıya çevirmesinden e, e, hepsini... E, ciddi borçlu hissediyoruz kendimizi ama biz kıyı, kıyı balıkçılığı kültürünü yitirdiğimizde e, sadece şey yitirmeyeceğiz. E, bir kıyı topluluğunu yitirmeyeceğiz. Bundan sadece kıyı balıkçıları zarar uğramayacak. Kentlerde yaşayanlar da çok büyük zarar görecek. E, programdan önce konuşuyorduk. Bütün geleneksel kültürlerin anlamı budur. E, bugün buraya gelirken ee, şehir hatları iskelesinde ipek kozacılığı sergisi gördüm. Ciddi bir geleneksel kültürdür. Tamamen bilgiye dayalıdır. Emel dayalıdır. Bilgi ampiriktir, deneyseldir. Ee, ama çok önemli bir boşluğu dolduruyor hem toplumsal yaşamda hem ekonomi içinde hem de bir üretim bilgisinin ve bir yaşam tarzının gelecek kuşaklara aktarılmasında. Evet tabii bu e çok önemli bir kültür yani şimdi bizim hafızamızda böyle şey balıkçı meyhanesi falan gibi şeyler var yani böyle özlemin duyduğumuz aradığımız bulduğumuzda da aman şuraya gidin aman buraya gidin çok güzel işte salaş meyhane var falan diye böyle bir tarif etmeye çalıştığımız derin bir kültür var bunun yani ne kadar derin geniş güzel bir kültürken geldiği nokta insanların bilmiyor olması tabi şey yani İstanbul'da yaşayan bir insan için çok önemli acı bunu talep etmekte lazım. Bu kültürü bilmek, öğrenmek içine girmek lazım. Sadece çevre boyutuyla değil. Yani bu bir kültür yok olan bir kültür, şehirden gidiyor, kıyı şehirlerinden. Bunlar yavaş yavaş uzaklaşıyor. Tabii İstanbul'dan kıyı, kıyı toplumunu, yani kıyı balıklarını çekip almak büyük bir mesele, acı bir mesele. Yani biz bunu Berç ile beraber bir buçuk ay boyunca kum kapı balık halinde çalıştık. E, ardından da kum kapı balık veda ederken bir yazı çıkmıştı ortaya. Bir orta sayfa e, yazısıydı. Orada bile yani orada geleneksel balıkçılık e, tatbikatı yapılmıyor. Tatbik edilmiyor. O, tamamen endüstriyel bir durum. Tamamen Fakat kum kapıda o halin gidecek olması bile nasıl bir büyük boşluk yaratıyor. Yani kentin içine sinmiş. E, onu biliyor. insan. otobüse geçerken görüyor. Oradan Balık geldiğini, balık tutulduğunu, balıkçıların orada bir şeyler yaptıklarını... Ya acayip bir durum var orada. Görünce anlıyorsunuz ve o görü, görünürdü yani. Şimdi görünür olmayacak. düzünde ta bilmem nereye Bunun gibi bir yazıydı. Ee, i̇şte bu da e, gene endüstri, e, endüstrileşme ile e, paralel giden bir iş. E, ne kadar da dediğin gibi orası bir fabrika görüntüsünde olsa bile kum kapı balık hali... İnsanların temas ettiği bir yerdi ben e, ben de görüyordum aynı şeyi oraya yolun düşmüştür kaç defa benim de insanlar araçlarıyla giderler çoluk çocuk orada önce bir balık satanlar vardır hı hı. ancak onun e, o çeperi geçtikten sonra fabrika kısmıyla e, karşılaşırsın. ...kasalar boşaltılır, gelir... ...işte kapsumanları vardır, şu bu ...ama öncesinde halkın... ...temas ettiği daha soluk bir yer var... ...ve bütün bunları kaybedeceğiz şimdi. Evet, yani balık akşam... ...babanın eve getirdiği bir şey olmaktan çıkıyordu. Görüyordun, balıkçıyı görüyordun, tekneyi görüyordun. E, boğazda vapurla geçerken... ...o e, küçük teknelerin... ...balık tuttuğunu görüyordun. Şimdi daha az görüyoruz. Ben e, hayatım, yani bu okul hayatım... ...boyunca vapurla gidip geldim, hep görürdüm. E, giderek azalıyor tabii. Yani bu bir eksiklik kıyı balıkçılarının gidiyor olması tabii bir yandan da şey tabii denizde balıkların eksili olması da işin çevre boyutu da önemli mesele. Böyle bir süreç yaşanıyor bir yandan da. Ne kadar? iki senedir bu tebliğ, tebliğ bir buçuk sene önceydi sanırım. Biz de zaten böyle başlamıştık mevzuya. Orasını Ken abi anlatsın. Bir giriş yapsın. istersen sonra ara veririz. Tekrar döneriz. Ya şimdi bu, bunu anlatmadan önce şunun altını çizmek lazım. Bizim endüstriyel avcılığa ihtiyacımız var. Biz e, yüz binlerce ton hamsiyi küçük av araçlarıyla tutamayız. E, bu insanların, insanoğlunun tarihi boyunca iki temel sorundan biri beslenmedir, biri barınmadır. E, bu konuda bir kafa karışıklığı olmasın. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz ekosistem temelli bir avcılık yönetimi, korumacı bir avcılık anlayışı, korumacı avcılık metotları. Yoksa e, Gırgır'ı tasfiye edip, e, trolu tasfiye edip, e, geleneksel balıkçılıkla evet, kendi mahallerimizi, kıyı toplumlarımızı doldurabiliriz ama bugün... Diyarbakır'daki vatandaşında, Ankara'daki vatandaşında, Elazığ'daki vatandaşın da balık tüketimine ihtiyacı var ve bu nedenle bizim endüstriyel avcılığa da ihtiyacımız var. Böyle bir duruş noktasında değiliz endüstriyel avcılığa karşı. Bizim duruş noktamız Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yani balıkçılığın bir global sorunları var ama bir de bizim ülkemize ait sorunları var. Global Cumhuriyet tarihi boyunca bir kazanımın elde edilip kendinden sonrakine bırakılmadığı, aslında kötü bir mirasın büyütülerek kendinden sonra de devredildiği bir anlayışımız var. İşte aslında bu son 4-5 yıllık süreç, bu anlayıştan çıkılan bir süreç. Balıkçılık ve Sürünleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Çok sıkıntıları var, çok eksikleri var. Örgütlenmesinde sıkıntıları var, kadro sayısında sıkıntıları var, lojistik alt yapılarında sıkıntıları var ama... Türkiye balıkçılığını kurtarmak gibi bir misyonu önlerine koymuş bir genel müdürlüğümüz var esas olarak bunun altını çizmek zorundayız sorunumuz şurada bizim biz bu sorunları önümüze genel müdürlüğü muhatap alarak yürümeye çalışıyoruz aslında bizim muhatabımız siyasi iktidardır Sorunları siyasi iktidarın önüne taşımak lazım. Siyasi iktidarın önüne taşımak içinse işte medyanın ve toplumun desteğinin önemi burada. Toplumun bu işi kavraması lazım. Bu programların gazetelerdeki haberlerin hepsinin önemi burada. İnsanlar şunu bilmeli, bu dünyadaki en sağlıklı ve en ucuz hayvani protein kaynağı olan balık yok oluyor. Biz bunu insanlara anlatabildiğimiz sürece, biz bunu insanlara anlatabildiğimiz sürece hiçbir siyasal iktidar toplumsal taleplere duyarsız kalamaz. Onlar da gereğini yapacaklardır. Siyasi iktidarlar içinde yaşadığımız sistemde öncelikleri vardır. Toplumun hangi sorunu önceyse ya da hangi sorunda pensiyonsa ilgisi ve enerjisi o soruna yoğunlaşır. Bizim denizlerin ve balıkçılığın durumunu siyasal iktidarın önüne tanış, taşımamız lazım. Ee, şeye dönünce neler oldu, neler oluyor Türkiye balıkçılığında? Türkiye balıkçılığında önemli şeyler oluyor. Bir kere ilk defa e, evet bu balıkçılık yönetimin sorunları vardı. Bunun üstüne tartışmak, kafa yormak ve bunları çözmek gerekir denilen bir sürece girdik. İki, çok önemli. Bu süreç ilk defa istediğimiz ölçülerde olmasa bile... Çok paydaşlı bir süreç. E, sivil toplum, balıkçı örgütleri, genel müdürlük, akademik camia. E, yine istediğimiz ölçülerde olmasa bile e, birbirlerine bakma, birbirlerini dinleme, birbirlerini söylediklerini anlamaya çalışıyorlar. Ve bunun sonuçlarında hızla görmeye başladık. Hızla, çok hızlı görmeye başladık. E, hiç kimsenin inanmadığı, inanamadığı iki tane önemli adım attı genel bir kere bir endüstriyel avcılığı kıyıdan uzaklaştırma konusunda yetersiz olabilir ama çok ciddi bir adım attı. Balık boyları konusunda, balık boyları konusunda çok ciddi bir adım attı. Kalkan'da, Orfoz'da, Lüfer'de, ilk avlanma boylarında evet tartışılabilir bunlar yeterlidir, yetersizdir ama bunlar esas olarak akademik camianın sonra bilim insanlarının yapması gereken iştir. Onların tartışması gereken iştir. Ama Genel Müdürlük şunu gö göstermiştir. Ee, biz bilimsel veriyle desteklenir ve kararlarımız da kararlarımız da balıkçı camiası ve toplum önünde sahip çıkılırsa biz bu balıkçılık, modern bir balıkçılık yönetimi, korumacı bir balıkçılık yönetimi inşa etmek konusunda kararlıyız. Ben Kenan olarak bu kimseyi bağlamaz. Ve benim görüşümdür. E, bu görüşe inandığım için zaten e, genel müdürlüğün bir dolu uygulamasında e, kafamızı gözümüzü kara kara sahip çıktık. Biz genel müdürlüğün arkasında e, duruma çalışan, e, genel müdürlüğü en büyük paydaş olarak gören e, bir sivil toplum örgütüyüz. Önce e, şey istersen gelballerden de bahset. Gelbalder, Gelbalder'den çünkü... bahset derken kısaca Gelbalder'in ne oldu ikinci bölümde tekrar konuşuruz Gelbalder'in ne olduğunu, detaylı ya, olarak detalı gelbalder özetle konuşmanın başında söylediydim ya hep biz şeyi konuştuk işte deniz kirliliği Avcı filosu fazla ama bu geleneksel balıkçılık kayboluyor. Bir geleneksel balıkçı mesleğini oğluna miras bırakmıyor. Hatta tam aksine mesleğini yaparken oğluna karada iş aramanın kaygısı içinde. O birinci il tercih okutmak ama çok az okutabiliyor çocuklarını. Yani e, çok düşük oranlardan bahsediyoruz. Okutamıyorsa da düzenli maaşı olan bir sigortası olan bir iş peşinde küçük balıkçı. Bu nedenle e, her balıkçı öldüğünde onun teknesi... Bizim sorunlarımızdan biri bu çok ciddi sayıda tekne aslında yarı amatör dediğimiz unsurların eline geçti. Teknesini satıyor, tasviye ediyor, işinden vazgeçiyor. Çünkü geçinemiyor. Geçinemeyi bir meslekte geçinemiyorsan o mesleği devam ettiremezsin. Oysa bizim ülkemiz... ...üç tarafı denizlerle çevrili denir... ...ben dört tarafı derim... ...çok ciddi miktarda da iç su kaynaklarımız vardır... ...bizim kötü kullandığımız iç su kaynakları... ...oralarda durum denizlerden de vayım. E, e, ...ciddi bir istihdam alanıdır... ...sularımız bizim... ...aynı zamanda ciddi bir gıda temin... E, ...sektörüdür... E, ...işte Gelbalder'in... E, ...ortaya çıktığı nokta şeydi bütün bu tartışmalar yetmez sürdürülebilir balıkçılık yetmez e, geleneksel balıkçılığın korunması gerekir geleneksel balıkçılığın korunabilmesi için de sucul kaynakların halkça paylaşımı gerekir kaynaklarda erişimde eşitlik değil adalet e, çünkü hiçbir zaman 30 metrelik bir avcı teknesiyle 6-7-8 metrelik bir avcı teknesi denizde birbirine rakip olamaz burada bir rekabet varsa burada bir rekabet varsa ee, bu rekabet hem avcılıkta adaletsiz adaletsizdir hem de avlanan balığın ticaretinde adaletsizdir. Ee, Gelvalder e gelvalder'in durduğu nokta e, bir sosyoekonomik olarak geleneksel küçük ölçekli geleneksel balıkçının korunması ama bunun da ötesinde bu kültürün Yeniden koru, inşa edilmesi, desteklenmesi, yeni sürdürülebilirlik anlayışlarıyla desteklenmesi ve gelecek kuşaklara devridir. Gelbaldar, bunun için kurulmuş bir dernektir. Yoksa genel balçılık sorunları ile ilgili bir dernek kurabilirdik. E, kendimizce parlak fikirlerimiz on saate da... savunmaya devam ederdik. Evet. İkinci bölümde. Peki, bir evet karası verelim. Evet. Ee, bu sefer Ermeni folklorundan bir örnek dinleyeceğiz. Tatlı Altunyan'ın e, düzenlediği bir parça bu. E, Yergu renk bir düet. Tatlı 1901 Adana 19, e, doğumlu, 1973'te de Yerevan'da e, öldü. Kendi adıyla anılan Ermenistan Devlet Halk Müziği ve Dansları Topluluğu'nun 1960'larda yaptığı bir kayıtta dinliyoruz. <Gülüyor> İncana duaారెti la mogi ditasu benle kusotur en Alman dönüp göç istek, el ey bu bu servis Netflix internet tur El bu kadar El bu sebli soy Radyo Agos Reklamlar Çağdaş sanatın yaşayan efsanesi Aniş Kapur, İstanbul'da. Sanatçının ilk kez sergilenecek eserleri, Akbank'ın 65. yılı kapsamında 10 Eylül-5 Ocak tarihleri arasında, Sakıp Sabancı Müzesi'nde. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil.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 Bırakın Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı 171'i arayın. İyi müzik yeni sezonda yine salonda. <Sessizlik> Moody, Yasmin Hamdan, In The Country, Mor Karbasi, Snarky Papi ve Christian Scott için biletler Biletix ve İKSV'de. İKSV'de. Ayrıntılı bilgi için salonikasv.com Film ekimi ve altın portakalı altyazı ile izleyin. Ekim sayısı bayilerde. Reklamlar bitti. Radyo Agos Merhaba tekrar beraberiz Konuğumuz Kenan Kedikli Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Yüvesi Aynı zamanda kendisi de bir geleneksel kıyı balıkçısı ee, Ama bir süredir balıkçılık yapamıyorsun galiba Bu hastalığından dolayı İki senedir evet. ee, Teknesi orada dökülük duruyor küçük Küçükyalı'da balıkçı barınanın önünde Yok Çok güzel... e, dökülü e, sattık Bu hastalığımız nedeniyle ama Ama e, duruyor orada e, e. Tekne tekne canım <gülüyor> şimdi sattıysan <insanlar>. da <gülüyor> biz seni dökülük olarak biliyoruz yani. Ya bilmiyorum uygun mu ama bu dökülük herkes çok merak ediyor. Niye bir insan teknesine dökülük, dökülük. ismi verir diye. Bu programda uygun mu ama ben de anmak, yad etmek isterim. Bizim eski reislerimizden bir İsmail reisimiz vardı kaybettik onu. İsmet Paşa'ya kaptanlıkta yapmış... Tipik, gerçekten tipik bir geleneksel balıkçı. Denizin her sahasında emeği olan, avlayan, avları balığı satan, küçük balıkçılardan balık toplayıp satan. Ben gençliğimde hala da öyleyim. Gerçi de çok dağınık bir adamdı. İşte denizden gelir motoru toplamazdım. O da bana çok kızardı. <gülüyor> Kenan Bey oğlum derdi. A benim dökülük oğlum. Ben de dökülük mahlasını hem teknemde hem sanal dünyada... Onun anısına binayen, onun anısını yaşatmak için kullanıyorum. Çok merak ediyorlar çünkü garibine gidiyor insanların. Ben hoşnutum. Bana her dökülük denildiğinde ben herhangi bir yazı er dökülük diye imzaladığımda İsmail Reisi yaşatıyorum bilincimde. Onun bana çok emeği vardır. Ben borcumu ödemeye çalışıyorum. Ne evet. güzel bir parantez açtınız böyle <gülüyor> çok çok hoş oldu. Ee, bu arada ben de bir parantez açayım. Frantink'in meşhur o pozunu verdiği tekne e, o tekneyi benim dayımla almışlardı. onu beraber balığa çıkıyorlardı. da duruyordu. Ee, daha sonra e, tabii dayım artık balığa çıkmayı bıraktı o tekneyle, de. Yani terk etti. E, tabii hatıraları vardı bir dünya. Tekrar kullanmak istemedi. O orada Kınalada'da kaldı. Ee, daha sonra fırtına falan filan derken bir şekilde oradan kurtuldu o tekne o limandan. Daha sonra biz onu o yorcu parkının yanında kurbağal deri var. Bilmiyorum. Orada bulduk. Oraya orada balıkçılar bulmuş, şey yapmış, bağlamış da oraya. Daha sonra tekrar bir fırtına falan dayımın ihmali tabi yani o İhmal de demeyelim de artık sayıp çıkamaması. Evet yani bir de içten içi de böyle o tekneyi kullanmamak istiyordu bir yandan da tekrar Savrulda Eyüp'te olduğu söylendi bize tekrardan. İşte ben onu arıyordum bir senedir. Nerede acaba falan filan diye. En sonunda bulduk. Yani geçen hafta dayımla e, Beykoz'da olduğunu şey yaptık. Ben de Kenan abiye söyleyecektim zaten. Onu getirelim sizin e, Barına. diye, barınağı diye. E, öyle de bir parantezim benim olsun. Ranting'in teknesini bulduk getiriyoruz. Yani. <gülüyor> Ranting'in teknesi böyle. Arasına İstanbul. <gülüyor> evet evet. <İstanbul'da. gülüyor> gezdi yani. Onu kimse ulaşıyor. bilmiyor ama baya bir gezdi. Şu an Beykoz'da. Eyüp'ü gezdi. işte Kadıköy özgürlüğe düşkün mü mütelebilir. Evet, evet. evet. <gülüyor> Abi şimdi mücadele, sizin mücadeleniz 4-5 senelik bir mücadele. Yani tabii daha fazlası var. Senin mücadelenin arka planı daha geniş. Gelbelder olarak, daha doğru kıyıbolut olarak mücadeleniz 4-5 sene mi diyebiliriz? Ee, yani dernek, bir buçuk yaşında bir dernek. Ee, e, çok sitem ediyorlar. Ee, madem bu konu açıldı, onu da e, şey yapalım, anlatalım. Biz ayı... Bu mücadelenin son periyoduna aslında e, bir balıkçı forumuyla başladık. Bugün balıkçılar net diye e, hala yaşamını devam ettiriyor. Ama bu süreç içinde e, e, söylemde ve eylemde netleşmenin gerektiği bir aşamada e, biz oradan çıkmamız gerektiğine karar verdik. Ve çıktık. Forum varlığını devam ettiriyor. Şimdi e, ben tarihi kendinden başlatmayı sevmem. Bu tarih... E, ...ne Gelbalder'le başladı... ...ne balıkçılarla netten başladı... Ee, ...balıkçılık mücadelesinin... ...tarihi daha da eskidir... ...işte biz ilk 80... ...12 Eylül'ün hemen sonrasında... E, ...sürünleri kooperatifi kurmuş ama... Yaşatama, ...yaşatamamış... E, ...çeşitli zorluklardan dolayı... ...bir geçmişimiz var... ...İstanbul Balıkçılarının... ...İstanbul Kooperatifler Birliği'nin... ...bu konuda önemli... ...girişimleri, önemli mücadeleleri var... Ege'de önemli mücadeleler var. E, bu tarih bizden başlamadı. Gelvaller sadece e, balıkçılık mücadelesinde söylemi ve talepleri değiştirme noktasında bir farklılığa ihtiyaç duyulduğunu gördüğü anladım. Bu bizim gerçeğimizdi. E, biz bunun doğru olduğuna inandık. E, yoksa e, bize göre hala e, balıkçıların birincil örgütü kooperatiflerdir. E, kooperatiflerin yerini hiçbir şey alamaz. Ama ne yazık ki kooperatifçiliğimiz vayım sorunlarla boğuşmak zorunda ve bu sorunlarıyla e, balıkçılığın bu makro politikaların oluşturulmasında politikaların uygulanmasında ve mücadelesinde değil, oluşturulmasında e, verimlilik elde edilemiyor. Biz bunu yapmaya çalıştık ama e, bu Demin bahsettiğimiz iyileştirmelerde e, kesin çizgileri çizen yine kooperatiflerimizin mücadelesidir. Ben e, şöyle bakıyorum olaya, yani sadece son dönem için ama, yani tarihi buradan yazmıyorum, kafa karışmasın. E, İstanbul Birliği'nin danışma kuruluna küçük balıkçıyla gelmesi e, bizim... Beş büyük sivil toplum örgütüyle yayınladığımız deklarasyon. Onların ne isimlerini alınmış diyorsan sivil toplum örgütü. Ee, Ayıp olmasın buradan. Yani süm, süm, sümder sümder Grimpis, e, WWF, Satafak ve Gelvalder yayınladık deklarasyonu. E, fikir sahibi damakların e, bir... E, çok popülerleştiği için konuyla ilgisi olmayanların bile bildiği bir lüfer kampanyası vardır. Çok olumlu katkıları olmuştur. E, Sürdürülebilir balıkçılık mücadelesi bu kampanyanın. Çünkü e, denizler ve denizlerde olanlarla ilgi savunmayan insanların da bir miktar yüzünün bu sahaya dönmesine sebep olmuştur evet. bu kampanya. Bunların hepsi e, bu mücadeleye katkı sağlayan girişimler. Ben şimdi öyle. mücadelenin tabii süreç uzun ben sondan başlamak istiyorum en güncel olandan ee, tabi mevcut sorunların en büyük ikisi tanesi yasa dışı balıkçılık evet. ve denetim eksikliği bununla ilgili çeşitli problemler yaşanıyor yasa dışı balıkçılığın engellenmesi güçleşiyor Türkiye'de denetim sorunu var ee, bununla ilgili somut Mersin'de olan bir olay var işte merak edenler Agos'un web sitesinden bu haberi okuyabilirler Ramazan Özkoya'da röportajımız var Surkop başkanı ee, Mersin'deki olay istersen sen bilen kişi olarak denetim eksikliğine bağlı yani denetimin geldiği nokta olarak hem problemi tespit edersin hem de olayın ne olduğunu bize aktarırsın en güncelden yakalamış olursun şimdi Mersin'deki olay esas olarak sıradan gözüken bir krimine, kriminal vaka gibi duruyor ortada işte yasa dışı pazarda yasa dışı balık denetimi yapan kontrol memurlarına e, balık satıcıları tarafından yapılmış bir saldırı. Ama anımsayacak mısın bilmiyorum. Yaklaşık bir buçuk sene evvel yaptığımız bir röportajla e, yine Agos'la e, böyle bir e, tehlikenin ortada olduğunu e, balıkçılık camiasında bu mücadeleden dolayı kan kabileceğini devletin bu konuda önlem alması gerektiğini devlet de o önlem almazsa bakacak kanın sorumlusunun devlet olacağını ben söylemiştim. Ee, Mersin e, fiziksel saldırı nedeniyle e, çok ortaya çıktı ama iki senedir e, bu arkadaşlara denetim yapma güç koşullar altında denetim yapma çalışan bu arkadaşlara e, büyük şehirler neredeyse tamamında e, ciddi direniş gösteriliyor. Bu direnişler itiş, kakışlar, tehditler, hakaretler bağırış, çağrışlar Bu koşullarda görev yapmaya çalışıyor bu arkadaşlar. Ve Burada bizim temel sıkıntımız, buradaki bizim temel sıkıntımız devletin kurumlar arasında koordinasyon, eksikliği ve görev sorumluluğu. Aslında kanunla görev sorumluluğu var ama görev sorumluluğu paylamış, paylaşımındaki sıkıntılar. Genel müdürlüğümüzün kadro sayısı belli. Denetleme yapılacak saat sayısı da belli. Bu kadar düşük kadroyla sen 200 kişilik pazarı 10 kişilik memurla denetlemeye kalkarsan, o dilin o mevru koruyacak bir birime ihtiyacını var. Bu şey değil mi? Bal Mersin halinde mi? Balık halinesinde mi? Balık oluyor? pazarında oluyor balık bu pazarında. olay. Mersin zaten başlı başına bir faciadır. Bizim balıkçılık sektörümüzde hem avcı için hem satıcı için. Ben de Mersinliyim Bu arada ee, liseye gelene kadar Mersin'de yaşadım. İşte, işte Mersin'in bir balık alı yok. Evet. Ee, balık ticareti madravaz dediğimiz topdancı komisyoncular üstünden yürüyor Mersin'de. Ee, balığın bir fiyatı yok. Madravazı balıkçı zaten madravazı borçlu. Madravaz sezon içinde balığı toplar. Toplarken ne balıkçı fiyatını bilir, ne madravazın aklında bir fiyat vardır. Sezon biter, madravaz bir ortalama bir fiyat koyar. ...kaça aldığına, şey kaça sattığına bakmaz... ...bir ortalama fiyat koyar... ...o fiyat üzerinden işte... E, ...balıkçıya ödeme yapar... ...Mersin bu anlamıyla da... E, ...özel sorunları olan bir yer... ...buradaki... ...yani çok iyi oldu... ...sorduğunuz Mersin'i... ...Mersin'deki olay bir sembol olaydır... ...biz bu konuda zaten... ...bir imza kampanyası da açtık... ...biz şunu istiyoruz... Biz Mersin'deki bu görevli arkadaşlara yapılan saldırının hesabının sorulmasını, bir iki devletin diğer kurumlarının bu meselenin arkasında olmasını istiyoruz. Mersin Valiliğinin ve gıda hayvancılık ve tarım bakanlığımızın bu Mersin'deki açılan davada, bu Mersin'de açılan davada taraf olmasını istiyoruz bakanlık düzeyinde taraf olmasını istiyoruz. Çünkü eğer eğer bu kadar e, tipik bir örnek, bu kadar sansasyon yaratan bir örnekte hukuki sonuçlar elde edilemezse bu diğer denetim alanlarında olumsuz bir örnek olarak gösterecek dirençlerin artmasına sebep olacaktır. Oysa Balık avcılığını iyi yönetmek yetmez. Balık ticaretini de yönetmemiz gerekir. Yasa dışı balığı bütün aşamalarında kontrol altına almamız gerekir. Bunu yapamazsak alacağımız en parlak kararlar bile hiçbir işe yaramayacaktır. Evet, Fakat e, tabii müzik arası verelim. verelim evet. evet, evet. Bu sefer <gülüyor> Levon Bağış üç hafta, üçüncü hafta oldu. Üçüncü hafta bu hafta, evet. Obur köşesinin, kültür sanatta bir köşesi var. Gurme Yemen, anlamına bu, evet. gelinmiş <gülüyor> Öyle <Kelime işte>. <gülüyor> gurmenin, gurme, obur. Öyleymiş. Kelime anlamıymış gurmenin. Ben açıdan demekmiş. bakmamıştım. <gülüyor> Gerçekten obur olduğunu düşünüyordum. Yok kendisi onu tanıttım <gülüyor> gurmenin kelime açılımı oburmuş. E, güzel Güzelmiş yani gurmenin anlamı demek ki kendime gurme diyebilirim yani daha <gülüyor> Evet. Yemek üzerine, yemek kültürü üzerine yazılar yazıyor. Bu haftaki yazısı çok hoş bir yazı. Başında da George Orwell'in Katalonya'ya Selam evet, kitabından bir selam bahsediyor. çakıyor. Uh -huh. Aslında İspanya mutfağından bahsedecek. Katalonya'ya Selam, İspanya İç Savaşı'ndan bahseden. İşte George Orwell'in gençlik döneminde İspanya İç Savaşı'na gidip müdahale olması yardım etmeye çalışması. Halka yardım edeceğim böyle bir şeyle, gençlik ateşiyle gidip. Evet, tabii her zaman haklı olanlar kazanamıyor savaşlarda ee, onun görmesi George Orwell'in böyle bir haklı, haklı olanlar bir... çoğunlukla, <gülüyor> çoğunlukla olanlar... kazanamıyor çoğunlukla kazanamıyor roman oluyor roman... evet. ee, <gülüyor> ta Şili'den gelmiş değil mi şimdi dinleyeceğiz aynen öyle yani İspanya İç, iç Savaşı şarkıları e, albümünden Ay Carmela Rolando Alarkanı Alarkanı evet. <gülüyor> La brigada, rumba la, rumba la, rumba la. Viva la quinta brigada, viva la quinta brigada, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.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 Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la, rumba, la, rumba la. la otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Ya las fuerzas invasoras. Balarum balarum balar, ya lafuresa zinbasora. Balarum balarum balar, buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio ay Carmela, ay Carmela. De Granada, en los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba en los frentes de Granada, rumba la, rumba la, rumba No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No Tenemos días martes, rumba la rumba, la rumba, la. Y tenemos días martes, rumba la rumba, la rumba, la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Ay kalmayla hepimizde farklı çalışmalar mı yaptık Kenan Bey? Ne oldu, nasıl oldu şimdi? <gülüyor> İspanya'ya gittik, Latin Amerika'ya gittik. Sanatçımız Şidi dendi. E, Portekiz ve İspanya... E, ...esas olarak Avrupa'da... E, ...tarihi geleneksel balıkçılık merkezleridir. E, mutfakları da... E, ee, ...çok insan bilmez ama uzakta o mutfa mutfağı gibidir. Deriz ürün, deniz ürünlerinin çok e, ciddi yer... ...işgal ettiği bir mutfakları vardır. Ben e, gidip göremedim ama... E, ...bir gün olanağım olsa e, gideceğim yerlerden biridir. E, Katalonya, Bask bölgesi... ...özellikle Portekiz... E, ...ama mümkün olacağını da zannetmiyorum açıkçası bu saatten sonra bu kadar yoğunluğun içinde. Ben toplumsal mücadelelerle balıkçılık, küçük balıkçılık arasında benzer bir bağ olduğunu düşünüyorum. Her iki alanda da aslında kaçış alanlarıdır. İçinde yaşadığımız dünyanın sorunlarından... Ama aynı zamanda da direniş alanlarıdır. Ee, direnişi uyumla birlikte yürütebildiğin nadir alanlardır. Balıkçı, denizci dediğimiz andan itibaren... E, ...bir doğal sistem içinde sınırlı gücüyle var olmaya çalışan... ...onun zorluklarıyla mücadele eden ama aynı zamanda... Ee, bu mücadelenin yolunun onunla uyumdan geçtiğini kavrayan insanların e, hatırlarım ben balıkçı dediğinde e, hep de e, demin Hırat'tan bahsettiydi. Ben de e, Tiroçka sayesinde Marmara'daki sinaritlerin büyüklüğünü hatırlarım. E, Büyükada'da bir fotoğrafı vardır Tiroçka'nın. Oradaki balık sinarit balığıdır. Kalçadan yere kadar boyu olan bir balıktan bahsediyoruz. Ee, i̇şte Nikaragua' Edan Postor'a Sandinistlerin büyük komutanlarından biriydi. Ee, mücadeleyi belki anımsarsınız. Sandinistler şeyi bastığında, parlamentoyu basan grubun komutanıdır. Pastora... E, Devrimden sonra Eden Nikaragua'da kalsaydı herhalde, Daniel Ortega'dan sonra ikinci devlet başkanı olacaktı. Ama o bunu tercih etmedi. Honduras'a gidip balıkçılık yapmayı tercih etti. <gülüyor> e, demin bir söz daha söylediniz. Her entelektürenin gönlünde balıkçılık yatar diye, balıkçı yatar diye. Ben, <gülüyor> Değil mi? Ben böyle bir arkadaşım anırsadım sizin o sözünüzde. Ara diye bir arkadaşım vardı. Avukattı, hukukçuydu sonrasında hepsini bıraktı ve Kireç Burnu barınağında balıkçılık yapmaya başladı. Küçük bir teknesi vardı. Bir sandaldı doğunun Motor böyle motorlu bir sandal da ama kaç metre işte? 4-5 metre. Yok tabii galiba 6 metre 6... civarı bir teknesi evet, var evet, vardı. Evet, bir teknesi vardı. 5,5-6 metre. <gülüyor> Sen de biliyorsun. Ya benim abap ablam yok arabayla ama Kireç Burnu başka balıkçı arkadaşlarımızın da olduğu bir yer. Arabayı ismen biliyorum ben. Ya bunun çok anlaşılır bir şey bu. Yani demin anlattığımız kapitalizm geliştikçe kentler modern hapishaneler haline dönüştü. Yaşadığı toplum hakkında bilgi sahibi olan ve yaşadığı dünyaya dair düşünce üretmeye çalışan Herkes e, bu modern hapishanelerde boğuluyor. E, kaçacakları iki tane yer var. Ya dağlara ya denizlere. De de de, değil değil evet. da, dağlara kaçmış birisiyle bitirelim o zaman isterseniz. E, Tuncay Kurtiz'in Açık Radyo'da yayınlanan bir röportajı vardı. E, kendisi Amerikalıları. Tom Weiss'i bilen ve sevenler ve Tom Weiss'i bilme, sevme. ikiye ayırmış. <gülüyor> Tom Waits'in 1971 yılına ait bir kaydını yaz Blue Skies Tuncay Kurtiz'in adını ninemde. Pekala, veda ediyoruz. Evet. <gülüyor> Blue skies over my head Give me another reason to get out of bed Blue skies shining my face Give me another woman to take her place Ain't got no money The birds are bare No cigarettes And the kids got nothing to wear She walked out Without a word Now the only sound left Is that morning Birds singing Blue skies Over my head Give me another reason To get